Aslen Halepliydi. Annesi Türktü. Pakistan kurulunca senelerce Suriye'nin Pakistan'da elçiliğini yapmıştı. Büyük şairdi. Arap aleminin ikbali Akif'i sayılabilirdi. Hac ve umre mevsimlerinde sık sık gelir görüşürdük. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bu zat şöyle demişti. Ben müşkül pesent bir insanım. Bana adam beğendirmek çok zordur. Hasanül Benna bana kendini hem beğendirdi hem sevdirdi. Kendileriyle Müslüman kardeşler teşkilatının kaza ve köylerde kurulacak bazı şubeleri için seyahat ettik. Beni de yanında götürdü. Bazı köyler var ki oralara ancak eşek sırtında gidilebiliyordu. Elhamdülillah bu da bir lütuf Yerine ve yoluna göre bu da bir binek işte Köylü bizi bekliyor mu? Gideceğimizden haberleri var mı? Yok İletişim imkanları malum Nasıl haber verelim ki? Köye vardığımızda bir hayli geç olacak Biz de iyi yorgun düşeceğiz Ömer kardeş Köylü yine de bizi misafir etmek ister İkramı gönülden yapar Fakat biz habersiz geldik ne haldedirler bilinmez. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seferden döndüğünüzde gece habersiz ani olarak evinize gitmeyin. Mescide gidin. Ancak sabah olunca evinize gidersiniz buyuruyor. Bu hadisi şerif çok derin, çok ince, çok esrarlı bir hadisi şerif. Evime geliyorum ya Resulullah. Kendi evime geliyorum. Her ne kadar evine gelsen de gece baskını yapar gibi gelme. Gündüz gel buyurulmuş. Biz ne yapacağız? Köyün mescidinde bir müezzin odası var. Orada kalalım diyorum. Ne dersin? Efendim nasıl isterseniz öyle yapalım. Şimdi köylüler ısrar ederler. Evlerini almak isterler ama biz efendimize uyalım. Yanımızda birkaç da genç vardı. O gece mescide indik ve köylünün ısrarına rağmen mescitte geceledik. Yemek getirdiler yedik. Namazlarımızı kıldık yattık. Ben yorgunluktan bitkin haldeyim. Üstad, ben alışkınım diyerek müezzinin yatağını yorganını bana verdi. Gece yarısı geçmişti. Kavun karpuz yemiştik. Abdeste kalkmam icap etti. Dışarı çıktım. Baktım ki bizim pehlivan aslan, seccadesini sermiş, mescidin avlusunda teheccüd kılıyor. İşte insanın 24 saatini birlikte geçirebileceği, her anını kendisine ve gençlere örnek alıp gösterebileceği rehberler, liderler böyle olmalıdır. Allah'ın teyidine mazhar olan dinimiz ve ümmetimiz, inşallah böyle fedakar, samimi, sözü özü bir rehberlerden hiçbir zaman mahrum kalmayacaktır. İnşallah Allah büyüktür. Zaman zaman bana soruyorlar, Hocam, bize amcanızın kerametlerinden bahseder misiniz? Amcama da bu soru sorulurdu. Amcamsa şu cevabı verirdi. Hacı Beisade Mustafa Efendi oğlu. Bugünün kerameti hizmettir. Bugünün velisinin evliyasının kerametini İslam'a yaptığı hizmetlerle ölçün. Dinimize hizmet için ne yaptı? Ne yapıyor? Müslümanlara ne öğretiyor? Ne anlatıyor? Onları nereye sevk ediyor? İslam'a hizmet edecek insanlar yetiştiriyor mu? Vaktini, nakdini, din yolunu harcıyor mu? Zahmetlere katlanıyor mu? Müslümanca yaşıyor, insanlara haliyle örnek oluyor mu? İşte evladım, bugünün işi de, kerameti de, dine ve Müslümanlara hizmettir. Kim böyle hizmet ediyorsa, Allah'ın veli kulu işte odur. Hasanül-Benna'nın kerameti de hizmetiydi, tam bir hizmet eriydi, mübarek bir veliydi. Benna'dan sonra hemen ihvan hareketi dağıtıldı mı? Hayır. Hasanül-Benna'dan sonra ihvan hareketinde Seyit Kutup adı öne çıkanlardan biri oldu. Seyit Kutup ihvan hareketi içinde miydi? Benna'nın şehadetinden önceki yıllarda kısa bir münasebeti olmuştu, ama hareketin içinde değildi. Benna'nın vurulduğu sırada Seyyid Kutup Amerika'daydı. Amerika'dan dönüşünde, gençliğinde kapıldığı sosyalist düşünce ve meyillerden uzaklaştığı gibi Batı'yı da tanımıştı. Bu dönemde yeniden İslam'ı keşfetti Kutup. Müslüman kardeşlere bu dönemde mi katıldı? Evet. Seyyid Kutup artık Müslüman kardeşlerin kuvvetli ve ateşli bir kalemi olmuştu. Küfre karşı çok şiddetli ve celalliydi. Fakat o da Abdülnasır'ın zulmüne takılarak vaktinin çoğunu hapiste ve ağır şartlar altında geçirdi. On yıldan fazla zindanda kaldı. Sonunda ileri gelen birkaç arkadaşıyla Nasır tarafından asılarak şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Amin. Seyyid Kutup'la şahsen tanışmış mıydınız? Bendeniz o sıralarda Medine'de bulunduğum için kendisiyle bir tanışmam görüşmem olmadı. Seyyid Kutup da Mehmet Akif'in vaktiyle kaldığı Hilvan'da oturuyordu. Bir keresinde ikindiyle akşam arası Hilvan'da bir parka gitmiştik. Dostumuz Mehmet Nureddin Bey ileride bir yeri göstererek bize demişti ki, şu ağaçların altında dolaşan Seyyid Kutup'tur. Bu kadar görebildim. O dönemde Seyyid Kutup nasıldı? Henüz İslami yazılar yazmıyordu. Hiç yazı yazmıyor muydu Yazıyordu. Yani? Bizdeki Cenab-ı Şahabettin gibiydi. Üslubu daha ziyade... ...Necip Fazıl Ahmet Haşim'in... ...üslubunu andırırdı. Edebi makaleler yazardı. Çok tatlı bir nesri vardı. Mahmut Akkat Ekolü'ndendi. Mahmut Akkat Ekolü nasıl bir ekoldu? Mısır yazarları... ...iki edebi ekole ayrılmışlardı. Mahmut Akkat Ekolü... ...liberal bir ekoldu. Onların karşısında... ...muhafazakarların toplandığı... Mustafa Sadık Errafi'yi ekolü vardı. Mesela Mustafa Sabri Efendi daha çok Errafi'nin toplantılarına katılırdı. Bazen beni de götürürdü. Birkaç kere de Mahmut Şakir'in toplantısına katıldık. Seyyid Kutup'u orada yakından görmüştüm. Fakat ihvan saflarına katıldıktan sonra Seyyid Kutup bambaşka bir insan oldu. İhvan saflarına ne zaman katıldı acaba? Hasanül ül Benna şehit olunca damadı Said Ramazan 1952'de El Müslimi'ün adıyla bir dergi çıkarmıştı. Seyit Kutup bu dergideki yazılarıyla ortaya çıkıp tanındı. Daha sonra çıkan aynı isimli dergi bundan farklıdır. Abdülnansır Said Ramazan'ı rahatsız etmedi mi acaba? Etmez mi? Said Ramazan İsviçre'ye giderek faaliyet ve neşriyata orada devam etti. Çok zahmetler çekti, çok. Seyyid Kutup'un yazıları hangi konudaydı? fiiz Kur'an tefsiri bu yazılarla başladı. Kur'an'ın gölgesinde demektir. Bu yazılara başlarken Seyyid Kutup, ''Kur'andan anladıklarımı yazayım, okuyan olursa onları kazanmış olurum. Olmazsa Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamanın feyzi bana yeter.'' demişti. Hapse ne zaman girdi? 12. cüze geldiğinde hapse atıldı. Bu konuda kendisi şu açıklamayı yapmıştı. 12. cüze kadar evde yazmıştım. Gelen giden ziyaretçilerden, sohbet ve konferanslardan... ...makale istekleri vesaireden dolayı... ...yazımı her ay dergiye zor yetiştiriyordum. 13. cüze gelince... Cemal Abdülnasır beni hapse attırdı. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamanın saadetini ben hapiste buldum. Allah'ımın bana hapsiz nimetleri vardır, sayamam. Hapisteki inziva da bu nimetlerden biridir. Orada artık bana yardım edecek, elini uzatacak bir dost, bir yardımcı kalmamıştı Allah'ımdan başka. Sadece Allah'la kalmıştım. Hapishane günlerini de iyi değerlendirmişti. 26. cüze geldiğinde bir dua etmiş. 26. cüze geldiğinde Fetih suresinin sonundaki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde olan dava arkadaşlarının sıfatları da şöyledir şöyledir diyen ayeti kerimeleri tefsir ederken, Şöyle dua ettim. Allah'ım, mübarek ve mukaddes kitabında tarif etmekte bulunduğun bu nurdan simaları görebilmek şerefinden mahrumum. Ben de o kervanın içinde olsaydım, o simaları görseydim. Allah'ım, senin her şeye gücen yeter. Ben de o kervana katılmayı, o kervanın başkumandanı olan Muhammed Mustafa ile beraber olmayı, onların şefaatine nail olmayı cani gönülden dilerim. Bunu bana çok görme, ne olur Allah'ım. Seyyid Kutup ihlasını bu dava uğruna canını vererek ispat eden bir iman şehididir. Allah rahmet eylesin. Dualarında istediği şefaatlere nail eylesin. Amin. Seyyid Kutup'un kardeşleri de olacak. Muhammed Kutup, Emine Kutup. Muhammed Kutup da yazardı. Mekke'ye yerleşti. Orada oturuyor. Tanıştık ama fazla görüşemedik. Güzel yazıları ve kitapları var. Abi gibi ateşli ve ihtilalci değil. Tabiatı itibariyle sakin bir insan. Onun da batıyla bir hukuku olmuş mu? Muhammed Kutup da batı dillerini çok iyi bilir. Hem İngilizce hem de Almanca. Doktorası Freud üzerinedir. Kendisi der ki... Allahu Teala'nın her işte bir hikmeti. Eğer ben doktorımı Freud üzerinde yapmasaydım, İslam'ın nezahetini, faziletini, insana bakışını, insanı insan olarak değerlendirmesini bu kadar açıklıkla göremezdim. Materyalizmle İslam arasındaki insan eserimi yazarken, dinimin hak din olduğuna, İslam peygamberinin de sadece bir kavmin değil, ...bütün insanlığın peygamberi olduğuna bir kez daha inandım. Efendimizin düsturlarına, emirlerine riayet etmeyen cemiyetler dejenere oluyor, bozuluyor, batıyor. Seyit Kutup'tan bahsederken Kahire'de iki edebi ekol olduğunu söylemiştiniz. Liberal ve muhafazakar iki ekol. Mustafa Sadık Errafi'iden zaman zaman bahis açıldı ama... Liberal yazar Abbas Mahmud el Akkad'dan pek bahsetmediniz. Bu iki ekolün bariz vasıfları nelerdi acaba? Bu ekol farklılığı 1920'lerde başlamış. Her iki üstad da Er Risale adlı dergide yazıyorlardı. Rafi'yi dindar muhafazakar, Akkad'sa liberal serbest görüşteler. Seyyid Kutup Akkad'ın talebelerindendi. Rafi ile Akkad, ...birer edebi kutuptular ve birbirleriyle rekabet ederlerdi. İki rakip yazarın bir dergide yazması zor bir iş, öyle değil mi? Derginin sahibi Ahmet Hasan Esayap, kurnaz ve tüccar bir adam. İki rakip yazar kendi makalesinin başa konulmasını istemiş. Dergi sahibi bu işi anketle belirlemeyi teklif etmiş... Okuyuculara soralım. Kim daha çok oy alırsa... ...onun yazısını başa koyalım demiş. En çok oyu kim almış peki? er Rafii almış. Rafi'ye daha çok oy gelince... ...onun yazısını başa almış. O dönemde Mehmet Akif Bey... ...Mısır'da değil miydi? Mehmet Akif Bey, Rafi'i beğenir... ...severmiş. Peki Rafi'yi şahsiyet olarak nasıldı? Ağır işitirdi. Sağır denecek kadar ağır işitirdi. Hatta Akif... Eğer ağır işitmeseydi kendisiyle Arap edebiyatı okumak isterdim derdi. Ağır işittiğinden kendisiyle konuşup anlaşmak oldukça zordu. Yazmasında sorun yoktu ama. Güzel yazardı. Er Risale dergisindeki bir yazısını hiç unutamam. Odama gelmiştim. Dergiyi açtım. Baktım çok çarpıcı bir başlık. Alevler içinde fakat yanmıyor. Enteresan. ...bu hatırayı andıkça yanarım... ...ve yandıkça da anarım. Yazıda ne anlatılıyordu ki? Hülasa olarak şunları dile getiriyordu. Üniversite talebelerinden bazı gençler... evinde beni ziyarete geldi. Yazılarımdan çok mütehassız olduklarını söylediler. Simalarında imanın nuru... İfadelerinde akıl ve idrakin şuuru parıldayan bu gençler öyle derin bahislere giriyor ve o derece mühim sualler soruyorlardı ki ifadeye sığmayan ve izahını ancak gözyaşlarında bulan bu manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Bu gençler üniversitede kız talebelerle birlikte tahsil yapıyorlar. Belki de lüks hayat yaşayan aristokrat ailelerin çocuklarıdır. Bununla beraber bütün iman ve ahlak dışı amiller bunların mana alemlerine tesir edemiyor. Cemiyetin her sahasını çürüten materyalist ceryanlar bunların semtine yaklaşırken aynen sahildeki yalçın kayalara çarpan dalgalar gibi paramparça oluyor. Bunlar alevler içinde yaşadıkları halde yanmıyorlar. 61. Bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon